Beyyine Suresi Necm 604 Kitap ehlinden ve ortak koşanlardan küfretmiş, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kimseler, kendilerine açık delil, içinde tertemiz, sapasağlam yazgılar bulunan, tertemiz sayfaları okuyan, Allah tarafından gönderilmiş bir elçi gelinceye kadar serbest bırakılmadılar gözden çıkarılmadılar. Ve o, kitap verilen kişiler ancak kendilerine açık kanıt geldikten sonra ayrılığa düştüler. Oysa ki onlara sadece dini yalnız Allah için arındıran kişiler halinde sadece Allah'a kulluk etmeleri, salatı ikame etmeleri, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturmaları, ayakta tutmaları, zekatı, vergiyi vermeleri emredilmişti. Ve işte bu doğru, eksiksiz, aşınmaz dindir. Şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden küfretmiş olan şu kişiler içinde sürekli kalanlar olarak cehennemin ateşi içindedirler. İşte onlar, yaratılanların en şerlilerinin ta kendileridir. Şüphesiz inanan ve salihatı işleyen kimseler Yaratılanların en hayırlarının da kendileridir. Onların Rableri katındaki ödülleri içinde sürekli kalanlar olarak altlarından ırmaklar akan aln cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rabbine bilgiyle, sevgiyle, saygıyla ürperti duyan kimseler içindir.